ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Başaral umur muttasatafe ve kul muttasatafe, bi ta ve kul bidatun dalala ve kul dalalata fi'n nar amavat. Evet kardeşler en son Bakara suresi 182. ayetin mealini okumuştuk. 183'ten devam edelim inşallah. Özür dilerim şeytan böceğim. Bismillahirrahmanirrahim.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 İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güç yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fide gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu evriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. <gülüyor> Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yola göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edinin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.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 İyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış, korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez. Onları yani size karşı savaş açanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir.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 Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her türlü hakaretinize dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. Düzeltiyorum. Her türlü hareketinize dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. Hac'ı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer bunlardan alık olunursanız,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 Kurban kesmeyen kimse haç günlerinde 3, memlekete döndüğü zaman 7 gün olmak üzere oruç tutar. Hepsi tam 10 gündür. Bu söylenenler ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun, bilin ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. Haç bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, haç esnasında kadınla yaklaşmak, Günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ey müminler! Allah için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvardır. Ey akıllı sahipleri! Benden, emirlerimi muhalefetten sakının. Haç mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden gelecek her türlü kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur.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 O dönüp gitti mi yahut bir iş başına geçti mi, yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip, tahrip edip nesilleri bozmak için savaşır. Allah bozgunculuğu sevmez. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisine günaha sevk eder. Ceza ve azap olarak ona cehennem yeter. Allah, e, O ne kötü bir yerdir. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda ederler. Allah da kullarına şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size Kur'an ve sünnet gibi apaçık deliller geldikten sonra eğer barıştan saparsanız şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakimdir. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. Allah nizamı artık değiştirmez. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. İsrailoğullarına sor ki, kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Kafir olan için dünya hayatı cazip kılındı. Bu yüzden onlar iman edenler ile alay ederler. Oysa ki iman edip inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi.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 Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başınıza, başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman? Dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki,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 Başkaları hakkında tartışacaksanız ya da hani bu tarz şeyleri yapacaksanız farklı bir yerde yapın lütfen. Ve inşallah dinleyin biliyorsunuz. Dinlemek hakkında daha iyi var. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sübhanallah. Kardeşlerim lütfen. Evet. Ebu Ekrem abi doğru söylüyor. Özelden yazışın lütfen. Estaizu billah. Ezübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 215 numaralı ayeti okumuştuk. 216'tan devam edelim inşallah. Benim hakkım helaldir ama yani ne tartışmanıza gerek var, hani ne farklı bir şeye gerek var. Ya bizler Müslümanlarız kardeşlerim. Geçen farklı bir ortamda konuşuyorduk. Yani bizler e, hani farklı insanlar da öyle. E, yani Allah'ı bir bilip o yolda bir şeyler yapmaya çalışan insanlarız. E, niye ufak tefek şeylerle uğraşıyoruz ki? Bakın biz kendimizle uğraşmaktan artık farklı insanlarla uğraşamıyoruz. Yani insanlara dini gerçek anlamda tebliğ edemiyoruz. Hala kendi aramızda uğraşıyoruz. Yani Ali demiş, Mehmet demiş, şunu şunu demiş, bu bunu demiş. Vallahi billahi hiç gerek yok böyle şeylere. Ve lütfen gerçekten Ebu Ekrem ağabeyin dediği gibi varsa bir hani sıkıntınız lütfen özelden yazışın. Değilse de farklı ortamlarda lütfen görüşün. Eğzübülillahimineşeytan abone olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir siz bilmezsiniz. Sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise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 Allah size ayetlerini böyle açıklar ki Düşünesiniz Dünya ve ahiret hakkında Lehinize olan davranışları düşünün Ve ona göre hareket edin Sana yetimler hakkında Soruyorlar, de ki Onları iyi yetiştirmek daha hayırlıdır Eğer onlarla Birlikte yaşarsanız unutmayın ki Onlar sizin kardeşlerinizdir Allah işleri bozanla Düzeltenleri bilir Eğer Allah dileseydi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 Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden uygun davranışlarla hazırlık yapın. Allah'tan korkun. Biliniz ki siz O'na kavuşacaksınız. Ya Muhammed, müminleri müşteri. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı, O'nun adına.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 Şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir. Eğer müddeti içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah işitir ve bilir. Boşanmış kadınlar kendi başlarında evlenmeden 3 hali yani hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanmışlarsa rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibi Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden boşama esnasında bir şey almanı size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. Ey müminler! Siz de ile kocanın Allah'ın sınırlarına hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe diye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa her iki tarafta Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde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 Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi, baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri nafaka temini, varis üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı süt anne tutup enzirtmek istediğiniz takdirde süt anneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmek şartıyla üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun, bilin ki Allah yapmakta olduklarınızı görür. Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, Kendileri, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. İddet beklemekte olan kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı içinde anlatmanızda veya onu içinize gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lakin meşru sözler söylemeniz müstesna, Sakın onlarla gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan nikah kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah gönlümüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafurdur halindir. Nikahtan sonra henüz dokunmadan... Ve onlar için belirli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız, bunda size mehir zorunluluğu yoktur. Bu durumda onlara muta, yani hediye cinsinden bir şeyler verir. Zengin olan durumuna göre, fakir de durumuna göre vermelidir. Evet, e, münasip bir muta vermek için, münasip bir mütahha vermek iyiler için bir borçtur. Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağı elinde bulunan velinin vazgeçmesi halinin üstesine affetmeniz yani mehirden vazgeçmeniz takvaya daha uygundur.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 Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın. Sizden ölüp de dul eşten bırakan kimseler, zevcelerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar bıraktıkları malda faydalanmıyor hususunda sağlıklarında vasiyet etsinler. Eğer o kadınlar kendiliklerinden çıkıp giderlerse, kendileri hakkında yaptıkları meşhur şeylerden size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanmış kadınların hakkaniyet ölçülerinde kocalarından menfaat sağlamak haklarıdır. Bu, Allah korkusu taşıyanlar üzerinde bir borçtur. Allah size işte böylece ayetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız. Binlerce oldukları halde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Onlar, Allah onlara ölün dedi. Öldüler. Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmez. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek olan yok mu? Darlık veren, darlık veren de, bolluk veren de Allah'tır. Sadece ona döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedim. Kendilerine gönderilmiş bir peygambere bize bir hükümler gönder ki onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız dedi. Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca işlerinden Pekaza hariç geri dönüp kaçtılar.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 Allah, her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir, dedi. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığın alameti, e, tağutun size gelmesidir. Özür dilerim, tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tağutun içinde, Rabbinizden size bir ferahlık ve sükunet, Musa ve Harun hanedanlarının bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz, Sizin için bunda şüphesiz bir alamet vardır. Talut askerlerle beraber cihat için ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. E ile bir avuç içen müstesna. Kim ondan içmezse ben, kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azılmış tesna hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince bugün bizim Caluta ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur dediler. Allah'ın huzurunda varacaklarına inananlar nice az sayıda bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır bize cesaret ver ki tutunalım kafir kağına karşı bize yardım ettirdiler. Sonunda Allah'ın isniyle onları yendiler. Davud da Canut'u öldürdü. Allah ona yani Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını kötülüğünü diğerleriyle savması olmasaydı elbette yeryüzü alt üst olurdu. Lakin Allah bütün insanlığa karşı lütuf ve kerem sahibidir.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 O peygamberlerden sonra gelen milletler, kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Ve isterinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Lakin Allah dilediğini yapar. Ey iman Edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün, Yani kıyamet gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir. 255 Allah Ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve erdekilerin hepsi onun'dur.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 dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kuluba yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar. Allah kendisine mülk yani hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni görmedim mi Nevut? İşte o zaman İbrahim "Rabbim hayat verendir ve öldürendir." demişti. O da "Hayat veren ve öldüren benim." demişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalimleri, Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Yahut görmedi mi o kimseyi ki evlerinin duvarları çatıları üstünde üzerine çökmüş altüst olmuş bir kasabaya uğradı. Ölümden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 sene bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün ya da daha az dedi. Allah ona hayır 100 sene kaldım. Yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye 100 sene ölü tuttuk. Sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak. Onları nasıl düzenliyor sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. Durum kendisine anlaşılınca şimdi iyice biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. İbrahim Rabbine ey Rabbim ölüyü nasıl dirilttiğini bana göstermemişti. Rabbi ona yoksa inanmadın mı dedi. İbrahim hayır inandım fakat kalbimin mutfağın olması için görmek isterim dedi. Bunun üzerine Allah öyleyse dört tane kuş yakala onları yanına al sonra kesip parçala.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 Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmişti onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirmiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlardaki cömertliği kuvvetlendirmek için, özür Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarına hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çizinti düşer de yine ürün verir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. 266 Sizden biriniz arzu eden mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bir miktar bulunan bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeyi de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kületsin. Elbette bunu kimse arzu etmez. İşte düşünüp anlayasanız diye Allah size ayetlerini açıklar.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 Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adı muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları... Zekat veya benzeri hayırları açıktan verirseniz ne âlâ. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı öter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. <gülüyor> evet, 272. Ya Muhammed. Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir.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 Faiz diyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar. Allah faizi tüketir. Yani faiz karışan malın bereketini giderir. Sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçlu darlık içinde ise... Eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Ey iman Edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Her şeyi olduğu gibi yazsın. Üzerinde hak olan kimse yani borçlu da yazdırsın. Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundursun. Eğer iki erkek bulunamazsa, hıza göstereceğimiz şahitlerden bir erkek ile bir yanılırsa diğerini ona hatırlatması için iki kadın olsun. Çağrıldıkları vakit şahitler gennemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vadesine hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmesin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanız sizin için bir sakınca yoktur. Genellikle alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zararı uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız yani zarar verirseniz şüphe yok ki bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir. Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız, borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve bu hususta Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinize gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçindekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı size hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Allah her şahsı ancak kendi gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekileri yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bize affet, bize bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Sadakallah eylesin.